Durum diyeceksin. Ya <gülüyor> eyyuhallezine amanu men yartadda minkum an dinihi fesevfe ye'tillahu bi kavmin yuhibbuhum ve yuhibbunehu Allah Teala diyor ki bizlere Maide suresi 4. Ey iman edinler. Sizlerden kim dininden ayrılırsa mürtet olursa Allah Teala aranızda ihtiyacı yok. Allah Teala öyle bir topluluk getirir ki Allah onları sever onlar da Allah'ı sever. Çok bu ayetten, sebepten birisinin sözünü nefretmiştir. Ne diyor? Ben diyor bu ayeti okuyuncaya dek ne zannederdim? Önce kulun Allah'ı seveceğini, sonra da Allah'ın ona binaen kulu seveceğini zannederdim. Halbuki diyor neymiş? Allah önce sevecek ki kulu kulla ne yapsın? Allah sevsin. Yuhibbuhum. <Sessizlik> Allah Teala sizlerden sizler Allah'ın dininden ayrılırsanız, yüz çevirirseniz, mürted olursanız, ayrılırsanız Allah öyle bir topluluk getirir ki Allah onları sever, onlar da sever. Ve i̇şte birçok ayetlere bakın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 beş vakit namazını camiyle camide kılmaya, gecenin bir vaktini ibadete ayırmaya muvaffak bir kulumsun. Bunlar neyin göstergesi? Muhabbetullah. Allah'ın seni sevmesini, senin de Allah'ı sevmenin neyi? Bir göstergesi diyor. Yine diyor Allah-u Teala'nın sevdiği şeyleri sever, sevdiği kişileri seversin, seversen bu da bir alamettir diyor. Ve diyor ki kul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 Bilecek ki allah Teala şöyle buyuruyor. Kutça hadiste peygamberin diliyle. Kim bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak gelirim. Böyle düşünmesi gerekiyor. Kul öyle bir pozisyona gelecek. O hale gelecek. Allah sevgisi kul ne yapacak? Bu şekilde yokacak. İşte allah hala Teala öyle bir topluluk getireceğim ki diyor. Bunlar diyor. Ezilletin alel-müminin. Müminlere karşı nasıl davranırlar?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 nasıl yarattık? Milletler olarak, halklar olarak yarattık ve kabileler olarak yarattık. لِتَعَارَفُ Ne için? Birbirinizle tanışmanız için. Değil mi? Adam kalkmış Çin'den geliyor. Sen kalkmışsın buradan, Türkiye'den Suudi Arabistan'a gidiyorsun. Ve tanışıyorsun, oturuyorsun. Bir muhabbet hasıl oluyor. Ama önemli olan ne? İnne اَكْرَمَكُمْ indallahi etkaakum. Sizlerin Allah katındaki en değerliniz kimdir? Takva sahibi olan. En çok takvalı olanınızdır. Yani üstünlük nerede arkadaşlar? takva? Bak peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanlığın efendisi. Değil mi? Ama neydi? Koyun çabanıydı. Öyle değil mi? Mütevazı. Bundan yerinmiyor Aleyhisselam. Sahabeler söylüyor, Sen de be Allah'ın Resulü çabanlık yaptın? Ne diyor? Evet ben de diyor. Mekke'de ne yaptım? Mekke halkının hayvanlarını otlattım. Yani Önemli olan takvalı olmak arkadaşlar. An yani dedi ki demin hadislerde geliyor. Konuştuğu zaman sözü dinlenmeyen diyor Öyle insanlar var, değil mi? Diyor ki, bir hadisede üstü başı dağınık yani gariban, miskin, yoksul, tozlu. Le aksem Allah ile eber Şayet diyor Allah'a Allah adına yemin etse Allah onun yeminini ne haber? Yerine getirir.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 Girecekler. Cennete girecekler. Diyor ki Allah-u Teala وَنَادَ أَصْحَابُ الْاَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِس۪يمَهُمْ O a'rafta bulunan o tepede bulunan insanlar seslenecekler. Simalarını, tiplerini tanıdıkları kimselere. Dünyada tanıyorlar. Bunlar cehennemi hak eden insanlar. Ama dünyadan ne yapıyorlar? Bunları tanıyorlar. Diyecekler ki مَا أَغْنَعَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُ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 Mal toplamanızın, mülk toplamanızın, hani size hiç faydası olmadı? Yani orada hem allah Teala biliyorsunuz. Cehennemliklere bağırıyor, gazap ediyor. Hem de melekler kötü davranıyor. Hem de bakın Araf'ta tepedekinler sesleniyor onlara. Hani nerede sizin topladığınız mal mülk? Hani kibriniz, yukarıdan bakışınız? Değil mi? Hâ ulâ <gülüyor> ilâ din aqṣamtum, Diyor ki, Arap Suresi'nde. Hani sizin şu dalga geçtiğiniz. Hani birçok ayette ne yapıyor bu cehennemlikler, kafirler, müminlerle dalga geçiyorlar, değil mi? Gülüyorlar. Allah'a diyorlar, oturuyorlar, dalga geçiyorlar. İşte Arap Suresi'nde de diyor ki Allah Teala, o ashab Arapul Ashabul araf arafta olan insanlar diyecekler ki, hani.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 Mülk, ahirette hiçbir şeyi yok bunun insana. Hiçbir faydası olmayacak. Aleyhisselatü Vesselam birçok defasında asabına ne diyor? Sizler diyor Adem'densiniz. Adem de topraktan bitti. Adem de topraktan. Evet. Bir hadis alalım. İyad İbn-i Himar radıyallahu anh قال, قال Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inna Allah evha ileyhi ente vada'u diyor ki Allah Resulü aleyhisselam Allah Teala bana vahyetti ve dedi ki ne yapın mütevazi olun. Yani Allah Teala bize aynen bunu emir yakışan. Mütevazi olun. Mütevazi olun. La hatta la yefhara ahadun ala ahad ta ki kimse ne yapmasın? Kimseye karşı büyüklenmesin. Övünmesin.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 etmez, eksiltmez. Dilekcis ne yapar o? Artar. Ve ma abden abdan bi'af'in illa Bir kul affettiği sürece Allah onun neyi arttırır diyor? İzzetini arttırır. Yani sen affettikçe bil ki Allah'ın seni neyi arttıracak? İzzetini arttıracak. Ve ma tawadaa ahadun lillah. <gülüyor> Kimde diyor? Allah için bakalım. Yani Allah için mütevazi olursa ne yapar allah Teala? Onu Rafahullah. Onun makamını yükseltir. Her şeyi yükseltir. İnsanlar ona daha çok saygı duyar. Bakın, bu kitabın şerhini yapan İmam Şeyh Salihel Hüseymin Rahimahullah çok mütevazı bir adam. Orada Suudi Arabistan'ın Necid bölgesinde bir köy denilecek bir yerde yaşıyor. Sürekli bunu Riyad'a çağırıyorlar. Niye? gel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 Allah razı sen eksiltir. Enes bin Malik radıyallahu anhu قال: "إن كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم." Enes şimdi peygamberimizden bahsediyor. Ki Enes bin Malik de çocuk biliyorsunuz. Peygambere hizmet eden o dönemi yaşarken çocuk olan bir sahabe. Diyor ki Medine'nin diyor sokaklarında diyor gezen diyor küçük çocuklar vardı oynayanlar. Kızlar, kız çocukları.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 Aftın zaman yani çocukla şimdi vakitimiz öyleyiz. Yani. Ene sen rivayet ediyor. Ene o ala cübiyan feslemi Peygamberimiz diyor, bakın, Ene ne de demek ki çocukken dikkatini çekmiş. Aleyhisselam bu olan davranış diyor ki, bir topluluğa yanına geçerken Peygamber çocuk topluluğu, küçük çocuklar oynuyorlar. Onların yanından geçerken Aleyhisselam selam verdi. Assalamu dedi. Ve diyor Peygamber Aleyhisselam bunu hep yapardı.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 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evinde nasıldı? Ne yapardı? Diyor ki Ayşe, kâne yekûn fî mihneti yani hidmeti Evinde hanımı ile birlikte ev işleri de yapardı. fe Namaz vakti geldiğinde de namaza çıkardı. Yani evine yardım ediyor. <gülüyor> Ama bu sadece hani günün tabiriyle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 haramları çiğnendiği zaman tavizsiz bir baba. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın tevazuluğu bu, bu şekildeydi. an abi rifa'a temim-i usayyid radıyallahu anh'u kal, intaheytu ilâ sallallahu aleyhi ve sellem ve huve Diyor ki bu sahabe, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbedeydi. İnsanlara hutbede ne yapıyor? Konuşuyor, anlatıyor. Dedim ki diyor, ya Rasûlullah. Peygamberimizin sözünü kesiyor. Rajulun yedri Diyor ki, sahabe, bu adam diyor sana geldi, dinini öğrenmek istiyor, dini hakkında hiçbir şey bilmiyor. Fa akbel Rasulullah sallallahu ve hutbatahu hatta intehaleyi. Peygamberimiz bunu duyunca hutbeden iniyor, sahabeye doğru gidiyor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 Sonra diyor bana dini anlattıktan sonra gitti hutbesini tamamladı hutbesini bitirdi Tevazu, mütevazi Enes radıyallahu anh enne sallallahu aleyhi ve sellem kâne iza ekele ta'amen la'iqa asabi'ahu diyor ki Enes peygamber aleyhissalâtu vesselam yemek yediğinde ne yapardı yemek yediğinde eliyle ile biliyorsunuz üç parmağıyla ve üç parmağını yalardı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 Ve onun kibir olduğunu da anlıyorum şimdi. Ben de o kibir varmış diyor. Yani birisi diyor ekmeği tutup diyor koparırsa o ekmekten yiyemezdim ben diyor. Kardeşim de olsa, arkadaşım da olsa diyor. Bırak onu Peygamberimiz diyor ki yere düştüğü zaman ne yap? Onu al diyor. İşte bugün doktorlar bugün gidin hastanelere. Allah size düşürmesin, ailenizde oğlunuz, çocuğunuzla. Orada insanlar öyle bir hale gelmiş ki artık oturduğu yere oturmadan önce poşet koyup üzerine oturuyorlar. Yani. Obsesif, komprosif diyorlar buna Böyle <gülüyor> öyle hal almışlar ki. Adam ellerinin sürekli kirli olduğu anlamında. 10 dakikada 10 defa elini yıkayan insanlar var. İnanın şu peygamberin söylediği sözleri söylüyorlar haberde Ya haberdarlar ya değiller. Diyor ki al diyor yemek yere düşünen ekmeği düşür yere diyor. tozlu da olsa diyor, ye, diyor. Kendini alıştır diyor. Üfle diyor onu. İşte diyor ellerini yıkama diyor. Çünkü insanlar bu derece hassas olunca ne oluyor? Hastalığa kapılıyorlar. Bir de bu boyutu var için. Ve emara entusletes kas'atu. Ve peygamberimiz diyor şunu emretti Enes. Kas'a ne demek kas'a? Kap. Bir, bir kap. Sünnete göre yani peygamberin sünneti neydi? Tek bir kaptan yemek yemesi. Ama şimdi batılı bir göstergesi nedir? Herkes ayrı tabakta, Hatta tabak, tabak içinde tabak demek üç tane tabak var. Hatta şey Mokbil Rahimahullah'ın Allah'ın öğrencilerinden bir tanesi İngiltere'ye gidiyor. Orada gözlemliyor insanların, Müslüman olan insanların da sofralarındaki Batı adetinin zaten Batı orası yaygın olduğunu. Orada Peygamber'in yemek yeme adabı ile alakalı 40 hadis derliyor, yazıyor. Ne demek şimdi bizde tabak üstüne tabak beş tane tabak var kat kat. Peygamberimiz diyor ki nabın o tabağa dayalayın, temizleyin o tabağı yani. Bırakmayın onunla bir şey. Fe innekum la tadrun fi ayi taamikum el bereke. Zira yemeğinizdeki bereketin nerede olduğunu siz bilemezsiniz. Bakın bunlar hep tevazu ya. Yani geçen lokantada bir yerde çorba içiyoruz. Baktım kaşıkla bitmeyecek çorba. Aldım şeyi elime. İçerken de yani bir şey geldi bana dedim acaba başkaları bakıyor mu yani. Bakarsa ne oldu? Bakarsa baksın yani. Artık ne var? Herkesin her şeyi özgürce yaptığı bir dünya var değil mi? Öyle diyorlar. Bunu o şekilde anlatmıyorlar mı? Yani taba al, kafana dik, parmağını mayala. Değil mi? Evet. Ebu Hureyre radiyallahu anh anlatıyor. Anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal, Ma illa al ghanem. Allah hiçbir peygamber göndermemiş olsun ki o peygamber koyun çobanlığı yapmış olmasın. Kâle ashabu ve ente sende mi? Fekâle na'am kuntu er'ahâ alâ karârîta li ehli mekka. Az önce geçtirdik. Diyor ki bir hadise, <gülüyor> Şayet bir koyunun ayağına, koluna. Yani koyunun biliyorsunuz dört tane ayağı var. Genelde orada ne olmaz? Et olmaz. Kaynatırsın suda. En fazla olsa olsa çok iyi biliyorsan kelle paça yaparsın çok iyi bilmiyorsan böyle su renginde bir şey çıkar. Ali Esad diyor ki şayet diyor ona davet olunsam en insanlar gel koyun ayağından yapılmış yemeğe davet etse de ne yaparım diyor le acep -e tu. O davete icabet ederim. Mesela o değil mesela senin ne davet olduğun değil, kuzu çevirmek kebap değil arkadaşlar. Davete icabet etmek mütevazilik bu. Yani ev sahibi olarak da mütevazı olacaksın. Davetli olan olarak da, misafir olarak da mütevazı olacaksın. Yani bir 5 biz beş arkadaş Şam'ın Busra kenti var. Peygamberimizin de rahip Buheira denilen rahiple karşılaştığı değil mi? Küçük yaşta amcasıyla gittiği bölgeye gittik. Çok tarihi bir yer olması. Hala insanlar orada böyle o bin yıllık, bin beş yüz yıllık yapılar içinde, iki bin yıllık yapılar içinde yaşıyorlar böyle.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 bir arkadaşımız Ukraynalı, bir tanesi Tacikistanlı, bir tanesi Afrikalı. Beş kişiyiz. Dedi ki ya tamam o zaman kalalım dediler. Dedik ama yani arayın siz konuşun yurdu yani. Burada bizim misafirlerimiz olacaklar. Tamam dedi. Aradılar okulu konuştu, okulla konuştular, iznallar bize. Evlerine bir gitti ki iki tane tabii eski yapı yani bin, bin beş ya, bu taş örme. iki tane büyük odası var. Evde de 3-4 tane aile var yani. Baba var, çocuklar var, gelinler var.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 Yani aşırı bir şekilde hazırlanmaktan. Bu bahsettiğimiz şekilde. Yani olduğunun dışında hazırlanmaktan nehyolunduk diyor sahabeler. Rivayet sahibi rivayet. Yani misafire tekellüf etmekten külfet. Türkçe'ye külfet diye geçmiş. Külfetle hazırlanmaktan nehyolunduk. Apaçık şekilde ortada arkadaşlar. O Neyse o yani. Evet. Yani başka bir anımız da anlatalım. Şam'la alakalı.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 Utandık size bir şey ikram etmemekten. Ev, evimizde de bu vardı. Bunu verdik. Çok hoşumuza gitti bizim yerden. Sadelik yani. Böyle olması lazım Müslümanlar arkadaşlar yani. Evet, velahu uhdiye ileyye ziraun ev kura lakab. Bana diyor bu hayvanın kolu bacağı hediye olsa edilse ne yaparım ben bunu kabul ederim. Ama şimdi ya ne var insanlarda? Ya bize işte adam kurbanda et ama Hayvanın da. Yağını vermiş kardeşim ya. <gülüyor> en kötüsünü vermiş değil mi? En kötüsünü bana vermiş. Halbuki aleyhissalatü mütevazı oldu ya. Evet. Son hadis. Bu de arkadaşlar çok önemli bir hadis. Enes radıyallahu anh rüviyat ediyor. Diyor ki, kânet nâkatu rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem el-adba' la tusbak aleyhissalatü bir adeti bindiği hayvanlara ve kullandığı silahlara ne yapardı? isimler verirdi. Mesela devesi var. al Adba bir tanesi var ne adı? El Kuswa. Bu hayvan al Adba çok hızlı koşan bir deve. İyi koşuyor, iyi gidiyor. Kimse de yarışta geçemiyor onu. Yani ne diyor ki ev la takadu tusbak yani çok az geçiliyordu yani. Fe ca' arabiun ala qa'udin bir tane bedevi geliyor. Devesi üzerinde. Deve de öyle ağamşağın bir deve değil. Küçük bir deve yani. <gülüyor> Peygamberimizin devesiyle yarış yapıyor. Ve deveyi ne yapıyor? Geçiyor öyle. Yani. El-Adba peygamberin devesi yeniliyor. Mağlup. Fe şakka zâleke alel Bunu sahabeler kaldıramıyorlar pek yani. Şaşır, yani Şaşırma üstünde ağır geliyor bana. Yani, yani peygamber peygamber tebesi geçiliyor. Peygamberimiz bunu fark ediyor hemen. Sahabelerin yüzlerinden okuyor. Diyor ki peygamberimiz "Hakkun allah en la yertefi'a şey'un mined dunya illa vada'uhu." Bu dünyada her yükselen şeyi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 haram olduğu bahsi var. Ne yapacağız? Bunu göreceğiz. Bununla alakalı hadisleri göreceğiz. Bunlar önemli hadisler. Subhanallahumma ve bihamdik